Beşinci Cüz Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savaş esiri olarak sahip olduklarını hariç, evli kadınlarda size haram kılındı. Üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlarsa,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 Onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha yararlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir.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 yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah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 mutlaka bir araya toplayacaktır. Bundan asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan? Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa,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 mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah, müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.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 Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki silahlarınızdan veya eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsınlar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir beys yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara da Alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik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 Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder sonra da Allah'tan bağışlama dilerse Allah'ın çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.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 değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Şeytan onlara birçok vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatde bulunuyor. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. İman edip salih ameller işleyenleri de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 Şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, vuzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız,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 Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı nimeti istiyorsa bilsin ki dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah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 Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.